Hazırlayan Mesutan Çelenk Barfra. Merhaba, iyi haftalar.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 Temmuz'u arasındaki 6 aylık periyot. Son başvuru tarihi Ocak sonu yani 31 Ocak 2018 ayrıntılarına depo istanbul.net adlı deponun web sitesinden ulaşmanız mümkün elbette. Kimlere hedefliyor bu burs? Kimler başvurabilir? Mutlaka ikamet ettiği, yaşadığı, çalıştığı yerin İstanbul olması lazım.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 Başvuruların yerel kaynakların kullanımı üzerine öneriler sunması bekleniyor. E, ayrıca çevre, konuk ağırlama, kültür ve eğitim, yenilik ve mükemmelliyetlik gibi çeşitli kriterleri e, tamamlaması, bu kriterlere cevap vermesi bekleniyor. Ayrıntılı e, bilgi için luma.luma3r.les ar yazılıyor. .org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 قالوا ايداد هدف على الهدف حتى نجان على الكافه جاي بكره وبعدها صار فكره شوي شوي كان يتحول لفكره خلص فرصه الرحله الحكي مع ربي والعفري رجع كل حياتي عم تبهت وتفلت روح عم تنزلها السريع كروبوت صباطك على الطريق اذا كمشوك انت الحفل وبصير بنجله الحريق بحبين القزايف تحكي مع امك تدعي لنا من جوا بتعرف خايف بس تكون صريح بنايب تتذكرة هون كان بيت الحب الاول وين صاحب التاكسي طول في جساس عم تتحلل انا طالع انا تارك انا هارب انا رايح على الفجر انا كتلة اهر انا امي واخواتي بشوفهم بعدين رح اهرب مدري لوين والمخرز اقوى من العين بالعين والاخر مرة Jag ska inte spegla det för dig. Jag والشرق الاوسط بالحدود فجأة رمحة عين الشمس وفجأة شوف. حسيت بالنشوة كيف صرطي حلوة يا غربة وظلمة يا وطني بترعاني أبع أبع حجار واحد اتنون ايه ايه ايه bilhåll vad so fucking truth. Jag vill låga Europa, men jag har inga försäljningsbara. Vilken i rummet? شيء من ليش شفت الالوان وكل شيء ازرق دعوا عم بغرق إيه. يا بحر روحي عم تليلني بس بالله اتركني عايش الله سمعني البحر الهائج شفت صار اسمي ملاك بس تبعيدي هويه خرطية أتنا قد وعلى صربيا على حدود ضربتني صحفيه ولا مراسله الارض تمنى تضل شعت ببلعني كمل طريق بقلبي غصه وغضبي عم يحرقني Sakten är på och i socialberdanen. Hål buggen är jag rauxa, zul i, zul i, låg i, låg i, zul. Och jag är här och gör en tur, gör en musbur, gör en akbur. Det är en fjur. Jag är välfärdig, jag är nöjdig, jag är ätrig, jag är massig och jag är hafros. Hål buggen är jag kan inte smegja. Det är gott, Allah, och jag gör det gott. Musats och jag är en en människa och en värld och är inte här från tidigare och nu är vi här i världen. Jag ska och han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 İkilisinin, İskandinav sanatçı ikilisinin küratörlüğünde iyi bir komşu e, temasıyla gerçekleştirildi. 32 ülkeden 56 sanatçı, 150 civarı da yapıt altı farklı mekandaydı. E, 440 binin üzerinde kişi bu Biennale'i ziyaret etmiş ücretsizdi biliyorsunuz. İşte İKSV tarafından düzenlenen bu Biennale, Aralık ayı ortası itibariyle e, Münih'e, komşu oldu, oraya konuk oldu. Yine bir misafirperverlik diyebiliriz. Münih'in hatta Almanya'nın önemli sanat kurumlarından biri olan Plakotek der Modern'de bu bir müze. İstanbul Bienali ile bu müzenin gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 14 Aralık'tan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 Bunun yanı sıra e, hali hazırda Arter'de e, sergisini görebileceğiniz ve hemen bu hafta 21 Aralık Perşembe günü benim de Galata Rum Okulu'nda Base Talks kapsamında bir söyleşisini gerçekleştireceğim. Canan var. E, Canan'ın bir işi var. Yine e, bir Yunanistan'dan yani Türkiye'nin komşusu olan Yunanistan'dan e, önemli tanınmış bir sanatçı Vlasis Caniaris'in yapıtları katılmış. Böylece 10 BNL sanatçısı artı bir Türkiye'den bir Yunanistan'dan sanatçı Canan ve Vlasis Caniaris'in katılımıyla 12 sanatçılık bir seçki oluşturulmuş. Ee, bu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 Yaptığı gözetleme kameraları yerleştirmişti. 1976 doğumlu İstanbul'da yaşayan bir sanatçı. E, Vahiko Çay.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 Bütün bu sanatçılar içinde belki en erken kuşak diyebileceğimiz 1928 doğumlu Blasis Caniarius'in kavramsal çalışmaları da bu sergide yer alıyor. Böylece İstanbul Bienali sadece İstanbul'a sınırlı kalmamış oldu. İyi bir komşu yolda başlığı altında bir bölümü, bir versiyonu e, Pinakotek der Modern'in e, den Bernard Schwenk küratörlüğünde 29 Nisan 2018'e kadar yolu Almanya'nın Münih kentine düşenler tarafından ziyaret edilebilir. Bakalım İstanbul Bienali'den çıkan başka seçkiler, Elm Green adlı bu sanatçı ikilisinin ortaya koyduğu bu çerçeveden başka sergilerde ortaya çıkacak mı? Gelişmeleri Haruçten Sanat programında sizinle paylaşıyor olacağım. Ben programcınız Çelenk, iyi haftalar diliyorum. Haruçten Sanat açık radyasyonu dedi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Harikten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. hazırlayan bir sunan Çelenk Kavra Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.